Azima. Kardeşlerim, övgü ancak Allah Hazreti'ye aittir. Ancak onu över, yalnız ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerinden ve kötü amellerimizden abaha sınırız. Bizi yoktan var eden, varlık alanına getiren, bir damla sudan insan olarak yaratan Rabbimize ne kadar şükretsek azdır. Rabbim gecemizi bereketli kılsın, yalnız kendi rızasına muhafık kılsın, duyduklarımızı idrak etmeyi, kavramayı, anlamayı nasip etsin. Bunun içinde Kur'an-ı Kerim'de iki tane ayet-i kerime var. Kim Allah'tan hakkıyla korkarsa Allah ona doğruyu yanlıştan ayır edecek bir anlayış verir. Başka ayetinde ise kim Allah'ın rızası peşinde giderse Allah azı ve celle onları selamet yollarına eriştirir. Ve Nebi Aleyhisselatü ve Selam'da hadislerinde Allah bir kulunu sevdiği zaman ona dinde fıkı anlayışı nasip eder. Bu iki tane ayet ve hadis-i şeriften yola çıkarak Rabbim korkumuzu artırsın. Rıza olarak yalnız yalnız Allah Azze ve Celle'nin rızasını gözetme adına Toplanmayı, dağılanlardan olmayı Rabbim nasip etsin Amin. Ve Rabbimizin sevgisini kazananlardan olup da Bize indirdiği zikri indirdiği şekilde En değer verdiği güzide sahabelerin anladığı şekilde anlayıp Hayatımıza tatbik edip Ondan sonra da davete gelince de Daveti yaparken kınayıcıların kınamasından korumadan Övenlerin övgüsüne kapılıp da şımarmadan Davet bir ömürdür kardeşlerim, bir çeşme gibidir, bir su gibidir, beden gibidir, bir ömür lazımdır ama insanoğlu acelecidir. Bunu sarfiyatını yaparken Şeyhülislam'ın da zikrettiği gibi, ilk zamanlarında dalgalı deniz gibidir, coşar, durar, kırar, döker, heyecanlıdır, belli bir zaman sonra da iştiyatı biter, daveti komple bırakır. Bu tarzda değil de Rabbim bize vermiş olduğu ömür sermayesi mucibince, Üçüncü merhalesi olan iman, salih amel ve daveti yaparken de övenlerin övgüsüne kapılmamayı, herkes bizim anlattığımızı tasdik etmek durumunda değil. Ama bize düşen daveti yapmak, kınayıcıların kınamasından da korkup daveti bırakmamayı Rabbim nasip etsin. Amen. Kardeşlerim, işlemiş olduğumuz sohbete bizim ehl-i cemaat olarak bizi kastediyorum. Ehl-i sünnetin dışında hiçbir fırkanın elde etmediği ilimler bunlar. Gerçekten bu ilimlerin vebali var. Ayet-i kerimede ve Allah Azze ve Celle'nin de buyurduğu gibi o gün bütün nimetlerden tek tek hesaba çekileceksiniz. Allah Azze ve Kuran-ı Kerim'de Resulüne de sen ilim nedir, iman nedir bilmezken biz onu sana sonradan teyit ettik. Neden böyle bir giriş yaptık? Daha sohbetin başlığını zikretmedik. Sohbet hatırlarsınız, iki ders önce bizim sıramızda Fıtrat-ı Selim'e diye sohbete başlamıştık. O sohbeti bitirmiştik. Geçen sıramızda ise iman sırasına gelmişti. Fıtrası Selim'e ondan sonra iman, ondan sonra akide, ondan sonra tevhid, silsile halinde, tertip halinde devam eden bir sohbetti bu. İlim elinin hazırladığı bir sohbet. Emeği geçenlerinde de Rabb'in mükafatını kat kat versin. Hatta geçenki sohbetlerde şöyle bir giriş daha yapmıştık. Ağam olan insanın algıladığı kadardır iman etmesi ve davetini yapması. Ama ilim eğilinin, Yakalamış olduğu, hazırlamış olduğu çalışmalardan yola çıkarak ilim elinin anlayışı şeklinde davet yapılırsa hem bu, de, hem bu daha tertipli, daha düzenli, daha akıcı, daha kalıcı olacak. Ve Allah'tan en çok korkanlar da kardeşlerim alimlerdir. Alimlerin hazırlamış oldukları derslerin takibi daha derinli, daha ersemdir. Evet, imanın yarısına kalmıştık. İnşallah bu hafta imanın yarısıyla beraber bitirmeye çalışacağız. Geçen haftaki dersimizi şöyle bir hatırlayacak olursa kardeşlerim İman demiştik. Üç merhalede imanı ele almıştık. Lugavi kelime manası olarak ondan sonra toplumun anladığı mana demiştik. Ve üçüncü olarak da ıstılahi yani Kur'an sünnetteki manasını zikretmiştik. Geçenler haftaki derse hafif bir giriş yapalım. Hatırlayalım. Ondan sonraki devamını inşallah devam edeceğiz. Lugavi olarak kelime manası güvende olma... Korkunun zıddı anlamına geliyordu. Toplumun anladığı manı ise Elhamda ben Müslümanım deyip kendilerini kurtarabileceklerini zannediyorlardı. Ama ehl-i sünnetin, Kur'an sünnetteki ıslahın manasına gelince yalanlamanın zıddı yani tasdik manasına geliyordu. İmanın üç merhaledeki bölümü. Tasdikin de burada bize üç merhalede geldiğini zikrediyordu. Ama bunu zikretmeden önce, önce zikrettiğimiz bu üç tane merhaleye biraz tane örnekler vererek... Yani önceki fırkaların farklı olduğumuzu, her getirdiğimiz delile de ayet, hadise dayandırmamız gerektiğini de bilmemiz gerektiğini zikretmeye çalışalım. <gülüyor> Çünkü bakınız Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle bize Tebu harbinde de ki hiç özür beyan etmeyiniz, size inanmayacağız. Siz söylediklerinde tasdik ediciler değiliz ayetini indirerek burada tasdiye delil getirmiştir. Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasında ise Yusuf suresi 17. ayette ise Yusuf'un kardeşleri Yusuf'u kuyuya attıktan sonra gömleğine bir hayvanın kanını sürüp getirdiklerinde tabii ki onlar büyük bir endişelen gidip geldiklerinde babalarının da inanmayacaklarını bildiği halde şöyle demişlerdi Ey babamız biz her ne kadar sana söylesek de sen bize inanacak ve tasdik edicilerden değilsin. Burada ilim eli bunu deli getirerek imanın üç merhalesinin yalanın zıddı doğrulama ve tasdik anlamında olduğunu zikrediyor. Sadece ben inandım demeyle kurtulmayacağını zaten ileriki derslerin mucilinde Esas imtihanın, ben imandım, iman ettim demeyle, iman kelimesinde değil, onun şübeleri olan isim dediğimiz iman, müslüman dediğimiz, iman 60 ile 70 küsür şübedir dediğimiz amellerinde olduğunu ve Allah ve Celle'nin hangi amel işlersek işleyelim, o amellerden önce bizi imtihana tabi tutacağını inşallah ilerleyen derslerde göreceğiz kardeşlerim. Evet, bakınız Allah ve Celle şöyle buyuruyor, tasdiyi 3 merhalede ele alırken. Bir, dil ile ikrar iki kalbiyle ile tasdik Üç, azala da tatbikten ibaret değil Geçen dersimizde de hatırlayacak olursak Buna da İbni Kayın'dan örnek vermiştik Bir binadayız O binanın içinde yangın çıkmış Ve inandığımız Yalanla şahit olmadığımız Güvenler olabildiğimiz bir insan bize gelip Bu binanın yandığını söylemiş Biz o şahsa demiştik ki Sen doğru söylüyorsun Getirdiğin haber doğrudur fakat biz bir o binayı terk etmemiştik. Burada İbn-i Kayyum'un yakaladığı imtihan olduğumuz bölüm diyor. Bizi ancak kurtaracak olan bölüm diyor. Dille ikrar etmemiz sadece değil, kalbiyle tasdik etmemiz sadece değil. Azalarımızla oradan uzaklaşmamız gerekiyordu. Yoksa bir insana aynı bunu Peygamberimize atfedecek olursak Nebi Aleyhisselatü da aynısını zikreder. Kendisine vahiy geldiğinde yüksek bir yere çıkar, safa tepesine ve bütün akrabalarını çağırır. Bakınız bir eman önce alır. Beni nasıl bilirsiniz? Davete soyunan bir insan derken, burada herkes davetçidir. Burada soyunma diye, davete soyunma diye bir şey yok. Herkes davetçidir. Deyim ki bizim amellerimiz diğer cemaatlerden farklı. Biz vakit namazlarımızı camilerde kılıyoruz. Burada imni seviyesi kişinin ne olursa olsun, kitap sünnete göre namazını kılmaya çalışan bir insana namazın bir tanesinde. Biri namazın bitiminde bir tane hacım şöyle kenara çekip Yeğenim şu kıldın namazı neye göre dediğinde Ya ben hoca değilim deyip paçayı kurtaramayız. Demek ki burada herkes davetçi konumunda. tabii ki herkesin kalitesi aynı mı? Değil. Burada Kur'an-ı Kerim şöyle cevap veriyor. Her ilim sahibi isimlerinde bir ilim sahibi vardır. Yani bizden bizler önce ilim aldığımız ilmeyle alimler gibi olamayız. Herkes aynı olamaz. Ama Allah Azze ve Celle'nin de Kur'an'da o gün bütün nimetlerden hesaba çekileceksiniz. La yükellüfullahu nefsen illa vusaha. Allah-u Teala hiçbir nefse fazlasını yüklemiyor. Ve tövbenin şahı duasında da bütün iman edenlere kapsayan orada bir söz var. Sadece bizim konumuzla alakalı bölümünü yihreteceğiz. Ben gücüm yettiğince senin ahdin ve vaadin üzerindeyim. Demek ki Allah Azze gücümüzden fazlasını yüklemiyor ve... Gücümüz yettiğince de Allah'u Azze ve Celle'nin bize yüklemiş olduğu sorumluluktan dolayı bize verdiği güçten o gücü hesaba çekeceğinden dolayı gücümüz yettiğince Allah'u Azze ve Celle'nin ahdi ve vaadi üzerinden olmamız gerekiyor. Yani bize verdiği gücü Allah bize toprak altında, Kadir dediğimiz hayatta herkesin başına gelecek olan o dönemde herkesi hesaba çekecek. Tabii ki bizler İmam Buhari gibi hesaba çekmeyecek. Çünkü el-Adıl dediğimiz Allah'u Azze ve Celle adıyla sıfatına bu terstir. Çünkü hadisi kutsisinde buyuruyor ki Allah azze ve celle, Allah zulmü kendi nefsine haram etti, aranıza da birbirinize zulmetmeyi diye de öngördü. Ve veda hutbesinde de Allah Resulü vesselam, Allah her hak sahibine hakkını vermiştir, buyurmuştur. Yani İslam işi ehline bıraktığı gibi, bizim de karşımızda diyarın kanal herkese gücü nispetinde güç vurmamızı istemiştir. Hatta hayvanlardan örnek verecek olursa zaman zaman burada sohbet eden kardeşlerimizin hatip kardeşlerimizin bu zikretimiz örneği verdiklerini şimdi hatırlayacaksınız. Bir deve bile gelip, bir hayvan bile gelip hak istiyor. Kendisine sahibi fazla yük vurmuş diye. Bir hayvan hakkını ararken, bir hayvanın hakkı mahşer gününüzden soracak olurken, biz yanımızdaki kardeşimize veya bu toplumdaki insanlara bu dini anlatmadan önce ne bekleyebiliriz? Veya anlattıktan sonra sanki biz hakkıyla anlattık da, hakkını tam olarak verdik de, emaneti hakkıyla ulaştırdık da onlardan... Tam anlamışlar gibi karşılık mı beklemek durumdayız? Hayır kardeşlerim. Biz ne olursa olsun kendimizi eksik ve yetersiz görmek münasebetindeyiz. Karşımızdaki anlamasa da belki benim anlatmamda bir eksiklik olabilir. Belki ben anlatacağım kişinin müsait anını güzel tam kollamamış olabilirim. Sabırlı olmamız gerekmektedir. Ön yargından uzak tekfir tehlikesine adım atmamamız gerekmektedir. Biz karşımızdaki insanların anlaması için anlatmakla mükellefiz anlaması için anlatmakla mükellefiz. Emaneti hakkıyla tebliğ etmek için anlatmak anlatmakla mükellefiz. Neyse karşımdakimiz anlamadıktan sonra mahşer günü hüccet tam ulaşması gerekiyor anlatılan kişiye ki yarın bizim bundan haberimiz yoktu. Bize bu hüccet ulaşmadı demesinler diye. Demek ki davetçi davetini yaparken ille de karşıdaki insan anladı anlamadı diye kendisini sıkıntıya sokmayacak. Ama emaneti hakkıyla tebliğ erecek hale bu dersleri biz burada dinlerken, buradan çıktıktan sonra anlatırken nereden başlamamız gerekiyor? O yüzden ben Sohbet süresi içerisinde hem iman etmek, hem amel etmek, hem davetini yapmak, hem de karşımıza gelecek. Çünkü biz bunlarla bir anda hoca konumuna gelmeden karşı karşı kalıyoruz Ki 20 senedir ben de senin içimizde olan bir karıcılık olarak bunları canlı canlı yaşıyorum. Şu an aklım olarak diyorum ki, keşke 20 senede tas tabak kırmasaydık. Keşke kendi çevremizdeki insanları... Bir turda indirmeseydik. Bildiklerimizi bir anda anlatıp onlara bir dahaki turlara da fırsat bıraksaydık. Bir turda anlatacağımız şeyleri 4-5 saat içerisinde tam bitirmeseydik diyoruz. Biz bunları neden burada böyle içerisine dersleri kata kata anlatıyoruz? Kardeşlerimizle bizim düştüğümüz hatalara düşmeyi, öğrenmiş oldukları ilimleri kendini doğru şekilde yetiştirip, ahlakla kuşanıp, ilimle bezenip, sabırla, erdemle, edeple yüklenip, geliş omuzu olarak İnşallah Allah'ın dilini bir kişi daha olsa bizim elimizle hilete gelmesi, Allah'ın indirdiği şekildeki zikri, Kur'an sünnete göre iman esaslarını anlaması için böyle anlatmanın gerekli olduğunu inanıyoruz. Evet Kardeşlerim, ile ikrar dedik, halbide tasdik dedik ve azalarla tatbik dedik. Bakınız, Allah Azze ve Celle bunlara örnek olarak diyor ki, De ki, biz Allah'a ve bize indirilene inandık. Dil ile, de ki ayetini getirerek dil ile ikrar etmeye delil getiriyor bakara Suresi 136. ayet kelimesinde ve yine delil getirirken Ebu Talip'ten geçen ders örnek vermiştik hatırlarsınız Ebu Talip son nefesindeydi Allah Resulü imana gelmesi için odasına girmişti ama Ebu Cehil bunu fark ederek hemen yakınına yaklaşmıştı kalplerinde ülfet oluşmasın diye ve iyi amca babamdan daha çok benim üzerinde hakkı olan kimsesin demişti La ilahe illallah de de senin için mahşer günü şefiata Burada ilim eli, dilli ikrara delil getiriyor bunlar. Sohbeti dinlerken de kullanacağım dilleri nereye kullanmanız gerektiğini iyi yakalamanızı tavsiye ederim. Çünkü bu dersleri dinleyen kardeşlerimizin ilk defa dinleyenleri kastetmiyorum. Meseleye bakı olan tekrar tekrar dinleyenlere de şunları tavsiye ediyorum. Ben bu ders çalışırken, derslere hazırlık yaparken şeytan bana şöyle geliyor. Ya zaten bilinen konular, sen bunları anlatırsan dinleyen insanlar sıkılacak. Ama ben şu kaydıyla bu derse hazırlanırken hem işi duydum, Rabbim bütün kardeşlerimi nasip etsin, hem de kardeşlerime aynı şeyi tavsiye etmeye gerekli gördüm. Kardeşlerim biz burada bunları dinlerken, buradan çıktıktan sonra başkalarına anlatma niyetiyle belki gözümden kaçan bir ilim olur, bir fıkıh olur. Şu ayetin, şu hadisi nereye kullandığını bunu zikreden şahıs diye bu şekilde Rabbim dinlememizi nasip etsin. Yani sadece anlama niyetiyle değil, bir de karşımızdaki, toplumumuzdaki, çevremizdeki insanlardan biz mesul ve sorumluyuz. Bu insanlar da bunları anlatırken, anlatma bilgisini elde etme niyetiyle Rabbim deneyimli olan kardeşlerin yakalayamadığın bir şey var mı düşüncesiyle yeni yeni katılan kardeşlerin de iman etme, amel etme niyetiyle Rabbim hepimize büyük bir coşku ve iştiyakla dinlemesini, idrak etmesini anlamasını Rabbim nasip etsin. Evet, müellik burada örnek vermişti. Dile örnek vermişti. Ebu Talib'den örnek vermişti ve Şeyh Hulusan ona şu belli getirmişti. Ebu Talib'e iman nasip olmamasının sebebi Peygamberimize yardım etmesi yeğeni olduğu için de Akrabalık bağımından dolayıydı. Değilse Allah hırasına dayalı değildi. Bakın de ders içinde şöyle bir giriş yapmıştık. Şimdi yine bir de hatırlarsınız inşallah. Allah'tan en çok korkan alimlerdir. Gerçekten Allah, ayet ve hadisler alimlerin yakalaması, zapt etmesi çok daha farklıdır. Kim Allah'tan hakkıyla korkarsa dedik ya Allah ona bir anlayış nasip eder. İste bu anlayışı getirerek diyor ki Ebu Talib'in iman etmemesine sebep yıllarca Ebu Talib Yeni olan peygamberimize ve Allah'ın dinine yardım etmişti. Bu yardım etmesinin sebebi diyor. Akrabalık bağı ırkçılıktan dolayıydı. Değilse Allah rızası için değildi. Kalbindeki imandan dolayı değildi. Onun kalbinde iman yoktu. Akrabalık bağından dolayı yardım ettiği için Allah ona son nefeste kelime-i şahadet getirmeyi nasip etmemişti. Bakın dil ile ikrar ama kelime-i peygamber davet ettikten sonra müyellif diyor ki imtina etti diyor yani o kelimeyi kullanmaktan rüce etti çünkü Ebu Ceyl sıkıştırmıştı atalarının dininden yüz mi çevireceksin hayır la ilahe illallah söylemeyeceğim demişti la ilahe illallah ve ben Abdülmuttalib'in dini üzereyim demişti ama sonra da ondan sonra da yeğene dönerek demişti ki Mekke'nin ihtiyarları hani ölümü yaklaşıkta korkudan bunu demedi mesela diyor. Bak bu kelimeyi Sırf seni diyor. Bakın Sürpülüsü'den burayı Yakalanmış. Seni mutlu etmek için bu kelimeyi Söylerdim. Kardeşlerim biz burada Sohbet yaparken sizleri mutlu etme. Rızasını kazanma niyetiyle yaparsak Sol nefesimiz tehlike. Evet. Niyet, niyet Kardeşlerim niyet. Ebu Talib'in Allah rızası için Yıllarca peygamberimize yardım etmeden dolayı imandan mahrum kalmıştır. Evet. İnnemar'a amalu bin niyet O yüzden dil ile Söylemek veya söylememek insana tek burada bir fayda vermediği geliyor ki söylememesine sebep ediyor niyetini, Niyetinin olmadığındandır diyor. Evet kardeşlerim. Bakınız amellere örnek verilirken diyor ki Allah imanınızı zayi edecek değildir. Çünkü bu ayet-i kerime peygamberimize devamlı Cenab-ı Hak senin ara ara başını göğe çevirdiğini, kıblenin. Mescid-i Haram'a doğru olmasını arzu ettiğini, içinden böyle bir duygu beslediğini biz biliyorduk ve seni razı olacağın bir yöne çevirdik. Ve Allah Azze ve Celle bu hükmü indirince sahabeler kendi aralarında bir müddet sonra Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kılan kardeşlerimizin amelleri ne oldu acaba diye kendi aralarında bunu konuşup bu olay Peygamber'e aksettirince bakınız Allah Azze ve Celle Bakara Suresi 143. ayeti inzal duyuluyor. Sahabeler amellerimiz ne oldu? önce yaşayan kardeşlerin amelleri ne oldu diye bu tedirginini yaşarken Allah azizle Allah imanızı zayi edici değildir ayetini indiriyor. Amele iman diyor. O amel nasıl bir amel? Namaz olan bir amel. Zaten inşallah dersin sürecinde inşallah namaza hasreten bir yer ayrıldığını kerim şadattan sonra en önemli rükmün namaz olduğunu Allah izin verirse inşallah göreceğiz. Evet bakınız Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem e sorulduğunda Amellerin en faziletisi hangisidir diye? Allah'a imandır, sonra da cihattır, sonra da diyor nevrûh bir hacdır. Bakınız ameller soruluyor, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ise Allah'a imandır diyor. Nevrûh bir hacdır, subhanallah. Ve hayırların en hayırlısı olan ibadetlerdir kardeşlerim. Sonuç olarak diyor, üçlü tasdik biri diğerinin mütevazımıdır diyor. Biri olmadan diyor, diğerinin diyor kabulü geçersizdir. Etle tıkmak gibi Ruhla ceset gibi bunlar Birbiriyle bağlantılıdır. Biri olmazsa da Diğeri olmaz diyor. Bakınız Selef peki bu konuda ne zikrediyor? Selefimizden Huday bin yatıyor diyor ki imanın içi de dışı da Dil ile ikrar, kalbi tasdik Ve azaralı ameldir diyor. Ahmet bin Hamel ise tabiinden Ve Müslümanların imamlarından Selef imamlarından ve çeşitli ülkelerin Fıkıhçılarından 90 kişiyle diyor Karşılaştık ve bu 90 kişiyle Şu sözü zikrederlerdi iman salih amellerle artar masiyetlerle azalır derlerdi. Evet kardeşlerim Abdülkadir Geylani ise iman dil ile söylemek, kalb ile tasdik etmek ve azalarla tatbik etmektir der. Peki hangi amel hangi azayla alakalıdır diye ise bakınız yemin etmek gerekiyorsa şahitlik meselesi için dil ile diyor burada ikrar olarak amel olarak gündeme gelmektedir. Sahabeler diyorlar ki kendi aralarında bunu zikrediyorlar ve olay Peygamber Aleyhisselatüsselam'a aksediriliyor, soruluyor. Bir diyor iman ettikten sonra hala cahireden kalma dilimizde bazı sözler vardı. Lat da uzla adına diyor yemin ederdik diyor ve bunun Tehlikeli boyutu peygambere sorulduğunda Bunun hükmü nedir diye Allah Resulü Aleyhisselatü dedi ki Siz ağzınızdan böyle bir şey kaçarsa Geçmişten olan alışkanlık tekrar gündeme gelirse imanınız aynı doğrultuda Kalpteki itikadınız aynı marada değil bir sürçmeci olarak Allah Aziz Celle Kur'an'da Allah dil sürçmecinden Sizi hesaba çekmez kalbinizden İçtiğinden hesaba çekileceksiniz. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor ki böyle şey dininizden sudur ederse La ilahe illallah deyin. Bu da ona kefaret olur. Yanımızda birisi Kur'an üstüne yemin ederse gençliğine yemin ederse ama yine bunu ilim olarak öğrenmiş ama geçmişten kalma bir alışkanlığı varsa biz de ona La ilahe illallah söylemesini telkin edip hatırlatmamız gerektiğini bize zikrediliyor kardeşlerim. Evet. Toplumda mesela yaygın kelimelerdir. Akideyi Allah korusun. Kalp içmişse tehlike atan ama kalp içmemişse Yine birbirimizi uyarmamız gereken kelimeler. Şansım yaver gitti diye. Harajarım İslam'da şans ve uğur diye bir kelime yoktur. İslam'da hayır vardır, şer vardır. İmanın altı cüzünden iki tanesi. Hayrihi ve şerrihi vardır. Şans ve uğur diye bir şey yoktur. Tesadüf diye bir şey yoktur. Tevafuk vardır. Tevafuk Allah'ın takdirini demektir. Şans. Evet. Şeytan işlerinden bir iştir. Şeytan oyunlarından bir iş, oyundur. Hayır ve şerif baltalamak için oltaya atılan din müsteşitlerinin sözleridir bunlar. O yüzden hastaneye doktorlar hastayı 5 dakika erken getirseydiniz kurtulurdu. 5 dakika geç kalsaydı ölmüştü dediklerinde. Bakın bunu bilinçli olarak söylenirse bu kelime insanın bu ameli hükmü kardeşlerim. Ama biz o kişiye müşrik diyemeyiz. Zaten dersin sürecince inşallah Allah izin verirse burada biraz zaman ayıracağız. Yani biz bu ilmi öğrendikten sonra bu amelin hükmüyle karşımızdaki muhatap olduğumuz aynı ameli işleyen adamın konumu öğrendiğimiz aynı mı? yani ameli hükmü şimdidir. Ama bu ameli uygulayan herkes müşrik midir? Bu da ayrı bir bölümdür. İnşallah zaman süresince zamanımız ayrılırsa burada inşallah yer ayıracağız. Ama zamanımız yetmese ileriki sıramızda inşallah yer yer buraya da zaman ayıracağız kardeşlerim. Ama karşımızdaki kardeşlerimizden bunu zikreden olursa onları telkin etmemiz gerekiyor. Dil süsmeci olursa biz buna mesul ve sorunlu değiliz, istifa getirip kelime şahadet gerekiyor. Ama eğer karnımızda de bu niyet varsa Allah korusun akideyi bile zedeler. Neden? Çünkü ayet-i kerimede Allah-u buyuruyor ki biz her millete bir eğer takdir ettik ne bir saat ileri ne bir saat geri gider. Doktorların elinin altında bile hastalar ölmüyor mu? O zaman biz kelime şeytan attığı kelimeyle oyuna gelmemeliyiz. Sahabelerin çoğu bakınız daha yeni iman etmişler en geride en geride savaşıyorlar ama ok geliyor en arkadakine saplanınca bu defa öne öne geçiyorlar o yüzden bu bizim tarihimizde de yaşanmıştır geçmiş tarihlerimizde neden Müslümanlar savaşı kazanıyorlar dediklerinde bakınız geçmiş dönemlerde bir tanesi öyle diyor küfür ehlinden birisi diyor yani bizim savaşı kaybetmemize onların kazanmasına sebep neydi onlar diyor bizim süngümüzün ucunda cenneti görüyorlardı bizim askerlerimiz ise ölümden sonraki hayata inanmadıkları için Geriye geri kaçırlardı Onlar kendilerini öne atıyorlardı. Bizimkiler ise geriye kaçıyorlardı. Onların savaşı kazanmasının en yükseği buydu. Ve onları kazanmaya iten sebepler neydi? İman ve kitap. İşte imanlarını ve kitaplarını çalmaya ancak muhtedir olursanız onları zafer kazanır elde edilsin demişlerdi. Ki bu oyun yıllardır dünya üzerinde halkı olan bütün ülkelerde oynanıyor. Bütün imtihanın özü ise her Müslümanın kalbindeki imanını çalmak içindir kardeşlerim. İman katta bozuldu mu? Aile yıkıldı, aile yıkıldı mı, mahalle, mahalle gitti mi, şehir, şehir gitti mi, ülke, ülke gitti mi, dünya kardeşlerim. O yüzden ilk esas kişiden istenen imanı elde etmektir. İmanı elde eden bir mümin kainata meydan okur. Çünkü ayet-i Allah Azze ve Celle'de gibi, üzülmeyin, gevşemeyin, hüzün de duymayın. Eğer inanıyorsanız üstünsünüz. Bu üstünlük ne ırk iledir, ne beden gücü iledir, ne cepteki para iledir, ne de elde edilen meslek, ne diploma iledir. Ya ne iledir? Kalpteki iman iledir. Bakın sahabelerden bir tanesi. Allah Aleyhisselatü Vesselam ona bu ayeti kim okur diyor. Sahabeler bunu biliyorlar. Kim okursa başına neler gelebileceğini. Çünkü İslam'ın ilk yılları. Müşriklerin sayısı kalabalık. Ortam müşriklerin elinde. Üç i̇bn Mesud ayağa kalkıyor. Ben ya Resulallah, Otur aşağı diyor. Zayıf, çelimsiz. Kendini koruyabilecek güçte de değil. Allah Aleyhisselatü bu ayeti kim okur diyor. i̇bn Mesud kalkıyor. Otur diyor. Üçüncüye kendisi... Ne başka kimse çıkmadı. Ortaya çıkınca Allah Resulü o zaman gitti. Ayeti okuyor. Ayeti okuduktan sonra müşrikler bunu kan revan içinde bırakıyorlar. Peygamber Aleyhisselam'a haber ulaşıyor ama Cebrail Aleyhisselam da gelip potrayı gösteriyor. İleride olabilecek bir savaşta Ebu Cehil'in kafasını kesmiş, ipe de bağlamış ama o kadar zayıf ki bu sahabe kendi zayıflığından dolayı Ebu Cehil'in kafasını çekemiyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu olaya tacip ederek tebessim ediyor. Ama olay sahabelere olduğu için sahabeler şaşırıyor. Sahabeler Peygamber'e bakıyor, İbil Mesud'a bakıyor. İbil Mesud kan içinde ama Allah-u ediyor. Ve sorulduğunda, alın dediği Cebrail geldi, iki zamanda olabilecek savaşın potresini bana gösterdi. Kendisini kan örebar içinde bırakanları savaşta, Bakınız, o kısağının gerisi de iki tane genç sahabe. Peygamber hakkında ileri geri konuşan kim diyorlar? Bu sahabeler ikisi birden ok gibi atlıyor. Ve Ebu vuruyorlar. Ve bu olay Allah Resulü'ne geldiğinde, Allah Resul kılıçlarını e, göstermeden istiyor. Peygamber'e gösterdiğinde ikiniz de vurdunuz diyor. Tam son anında İbn-i e yetişmiş o savaşta. Kafir, kibirinden dolayı beni şuradan kes diyor yani gövdemden. Biraz daha heybetli gibi diye. Kibiri görüyor musunuz? Yerde, ölmek üzere. Biraz sonra cehennemin ateşe düşecek ama yine sadece kafam değil gövdem gözüksün de böyle biraz heybetli birim. İşte biraz genişten ilmeksiz kestiği için çekerken de gücü yetmemenden dolayı Allah Resulü işte bu sahneyi Cebrail gösterdiği için tebessüm ediyor. Kardeşlerim, iman düsteli alakalı da değil bizim bu bölümü zikrederken kastettiğimiz burasıydı. Yani biz bir meseleyi zikretmeye çalışırken onu hangi konu için zikrediyoruz oraya yakalamaya çalışın oraya anlamaya çalışın. Sadece imanımızı artırmayla algılamaya çalışmayın. Yarın günü de biz bunu malzeme olarak birilerini zikrederken de onu deli olarak kullanacağınızı hatırlayalım orası için onları zikrederim. Dedik ya iman ne cepteki parı iledir yani imanın fazlanı kastediyorum ne rütbe iledir ne ırk iledir ne de fizik iledir. Ya yani ne iledir? Allah-u Azze ve Celle sizlerin suretlerinize bakmaz Lakin kalplerinize bakar O yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İslam alenidir diyor Umuma hitap eder. iman İman kalpledir kalbe tağlık eder Allah kalplerinize iman koysun Allah Resulü gösterdiği zikrediyorum Yoksa yüz yüzlerinin kalminde iman var diye değil Takva burada, takva burada, takva burada diye iman kalpledir diyor İnsan vücudunda bir yer parçası var diyor O sağlam olursa Almış olursa, kuvvetli olursa bütün vücudara sirayet eder. Göz haramdan korunur, kulak haramdan korunur, el haramdan korunur, ayak haramdan korunur. Çünkü Allah Azze ve Celle ben o sevdiğim zaman diyor gören gözü olurum. Evet kardeşlerim havalar ısındı. Bakınız Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cennet diyor. Nefse hoş gelmeyen amellerle cehennemde şehvetlerle donatıldı. Allah Azze ve Celle Cebrail'i cenneti cennemi yarattığı halde bildiği halde sorar. Gip cehenneme bakar, gelir. Ne buldun? Ya Rabbi izzetine emin olsun ki kulların burayı gören, gören bir daha buraya girmemek için hiç kimse kafasını seyreden kaldırmaz. Yoluna bakar, yoluna bakar, gelir. Ya Rabbi çoğu buraya giremezler. Aynı cennet için cümle de kullanılır. Kardeşlerim cennete giden yolun önüne baktığımız zaman hakikaten cennetin önündeki ameller şehretlerle donatılmış. Zor ama cehennem amellerine baktığımız zaman hakikaten çok sıkıntılı. O yüzden kardeşlerim burada esas bizden istenen nedir? İmanı güzel bir şekilde mümin elde etmişse, cennete giden yolun amellerinin zor, cehenneme giden yolun amellerinin şehvetlere donatıldığını görüp ama imanını artırır ve Allah'ın himayesine ve korumasına girerse ve Allah tarafından da o kulunu severse, korursa hem ona doğruyu yanlıştan ayıracak bir anlayış hem de azalarını haramlardan koruyacak bir hikmet üzerine yağdırır ve o kulunu haramlardan kardeşlerim korur. Evet, bakınız burada miyelim? Üç tane merhale daha alır demiştik. Bir... Ammar bin Yasir'in olayından haber vermiştik. Anne babası gözünün önünde şehit elinde zorlanmıştı ve peygamber hakkında ileri geri konuşmuştu. Bu olay peygamberi Allah elinde selam tekrar sana işkence etmeye kalkarlarsa tekrar ayet-i söyleyebilirsin. Çünkü ayet-i kerimede Rabbimiz buyuruyor ki kalpleri mutmain olduğu halde zorlanmaya sebep olan şeylere tekrar onları söylerlerse, onların kalplerindeki şey aynı değilse, kalpleri iman ile doluysa, o kelimeleri onlara bir zarar vermez. Demek ki kardeşlerim, dil ile mecburiyette kalırsa herkes Bilal-ı Habeşi gibi imanı kuvvetli değil. Ahat ahat dedi, o hiç bu ruhsata gereksinim duymadı. Ama Ammar bin Yasir olayında ise, bu sahabe, anne babasının gözünün önünde şehit ettiklerinden dolayı, kendisine işkende yapılırken, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için ileri geri konuşmasını söyledi ve evet, söyledikten sonra da Peygamberimiz bu sana zarar vermez kalbin aynı kelimeyi içmemişse Dilden söylendiğim gibi kalpte içmemişse bir sıkıntı yok Diğer, Dile gelince kardeşlerim bakınız Usame bin Zeyn savaşta la ilahe illallah diyen birisini öldürür Ve bu olay Peygamber aksettirinde Allah aleyhi ve sellem Sen la ilahe illallah diyen birisini mi öldürdün der Ama ya Resulallah kılıcı tam kaldırmıştım o korkudan dedi der Hani bazen biz zaman zaman eşimizi uyarız ya. Samimi değil. Nereden biliyorsun? <gülüyor> nereden biliyorsun? Bakınız Allah Resulü sen onun kalbini mi yardımlar? Onun kalbinden geçen nereden biliyorsun? Dışarıdan birisi La İlahe İllallah demişse biz ona inanmakla mükellefiz. Kalbi Allah'a kalmıştır. Ama kardeşlerim bir insanın kalbinde ise ferdi olarak, milferit olarak ancak dersteki gibi kalbinde zorlandığı zaman kalbiyle dili aynı değilse o kelime ona ne yapmıyormuş? Zarar vermiyormuş. Bakınız iman isimdir diyor. Eyleme ancak üç merhalede dönüşür. Burada meyallif bir şema çizmiş. Mümin diyor, dille ikrar eder, kalb tasdik eder, azarlarla tatbik eder. Evet kafir diyor, dille ikrar etmez, kalb tasdik etmez, azarlarla tatbik etmez. Munatıq hissediyor, dille ikrar eder, kalb tasdik etmez, azarlarla tatbik eder. Çok enteresandır, görüyor musunuz? Munafıklar o yüzden cehennemin en alt katındadır. Allah Azze ve Celle, bakınız Şeyh Huluslam diyor ki, Kur'an-ı Kerim'de müminele alakalı ayetler, müşriklerle alakalı ayetler, kafilele alakalı ayetler, hepsini toparlanıyor. Munafıklar ayetleri, alakalı ayetler 500'den fazladır, der Şeyh Huluslam. Çünkü İslam'a en büyük darbeyi munafıklar vurmuştur. Onların tanınması çok zordur, diyor. Ancak... Ayet ve hadisler ışığında Allah atalarının feraset verdiği kulların sık sık beraber yaşamışlarsa bu kişilerle bu müstesnadır. Çünkü munafıklarla alakalı bir ayet inmeden önce bir sahabe bir kişi için hep bu, bu bundan der. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalplerin okunmuşu bana derim der. Munafıklı Suresi birinci ayet inince Allah Resulü bu sahabeyi çağırıp gel der. Allah seni doğruladı. Çünkü o onun munafıklık alametlerine tanık olmuş, komşuluk, ticaret, alışveriş, yolculuk vesaire bunları canlı canlı yıllarla yaşadığı için Peygamber ve sahabeler hakkında zaman zaman ileri geri konuşmalara tanık, vakıf ve şahit olduğu için Allah eskiyi gel gel Allah o seni doğruladı. Ama münafıklarla alakalı isimleri Kuzeyfe'den başkasına Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vermez. Kuzeyfe'nin sadece bakalım Sadece o sahabi için de ki Allah seni doğruladı. O şahıs sadece o kişi için. Münafıklardandır denir. O yüzden kardeşlerim bizler imanı gerçek manasıyla kalbimizde tam oturtmadığımız zaman karşımızdaki insana nifak ehli olduğunu nereden bileceğiz kardeşlerim? Evet, ve bir de burada ki bizim bu haftaki dersimiz alakalı bölüm budur, fasık cürmünü koymuş, fasık diyor, Subhanallah, Allah ile ikrar eder, ile tasdik eder, ama diyor, amelde diyor, eksiktir diyor, amel yapmaz, falsıkın durumu da budur. Yani Allah'ın ve Celle'nin haram kıldığı bir işki olabilir. Buradan örnek verecek olursak belki konu daha inşallah anlaşılır, tehlike Allah'tandır. Allah-u Teala içki içmeyin der, bu fasık müslümandır mı içki dikçer allah Teala zina yapmayın der, bu fasık zina yaptığı için fasık hükmünü giymiştir Namaz kılıyordur bu, oruç tutuyordur, zekat veriyordur, harcana gidiyordur Ama bu günahı da irkap ediyordur İslam'da, İslam çerçevesinde, İslam akilesinde burada Hüküm olarak, Allah veresinden bize gelen hükümlerden fasık durumuna düşüren emir olarak diyor Yapılması gerekenlerden namaz müstesna Bazı amellerin terki fasık durumuna düşürür Dilde hakkı konuşmadan, hakkı söylemeden beyis yoktur. Bazı emirleri yapman, yapmanın terkinde fasık durumuna düşürür. Bazı haramları işlemede diyor kişiyi fasık durumuna düşürür. O yüzden fasıklığın ise fasıktan gelen haberi araştırın der İslam. Fasık günahkardır, kalbi hastadır. O yüzden haberleri getirirken günah işlemeye kalbi kalbi daha meyillidir. Bakınız Allah mü'mini tarif ederken diyor ki mü'min mü'min olduğu halde günah işlemez. Evet. gömleğin üzerinden gelen üzerinden çıktığı gibi ve iman diyor Allah Resulü aynı böyle başın üzerinde durur mümin mümin olduğu halde işki içme zina yapmaz hırsık yapmaz başın üstünde durur tövbe derse geri döner bakınız Ebu Zer ya Resulallah Müslüman işki içse de zina yapsa da hırsık yapsa da cennete girecek mi der Allah Resulü girecekler. der Ebu Zer bunu diretir şimdi ya hem yani Müslüman işki içse zina yapsa hırsık yapsa cennete girecek mi Girecekler. çünkü büyük günahlardandır ama hükmün tevki kafir etmez evet. Şimdi ya Resul, yani Müslüman işki hisse de, yani zina yaptı da, hırsızlık yapsa da cennete girecek mi? Ebu Zer'in burnu yerine sürse de girecekler. Bakın İslam'daki hükümlere, İslam'ın hükümlerinde duygusallığa yeri yoktur. Ya Ebu kalbi kalmasın, gönlü kalmasın, çok ısrar etti diye Allah Resulü aleyhisselatü vesselam girmez demiyor. Nasların yeri katidir, kesindir, nettir. Allah Resulü'nden hayatına bakın, siyerine bakın. İslam'ın hukukuyla alakalı konularda zerre-i miskal taviz vermemiştir. Şahsına yapılan saldırılarda ise taviz vermiştir. Ama kızım daha yoksa, hırsızlık yapsa elini keserim demiştir. İslam'da duygusallık yoktur. İslam'ın hükümlerini tatbik ederken duygusallığa da yer yoktur. O yüzden yönetici erkektir, kadın değildir. Kadınlar duygusaldır. O yüzden Allah Hazreti Celle evde yönetici yapmıştır. Anne çocuğu namaza kaldırırken, Baba çocuğu namaza kaldırırken, çocuk daha 9-10 yaşındaysa, kış ayıysa, ya bey kaldırma daha çocuk yazıktır, ya uyuşuyordur. Yönetici erkektir, oradaki duygusallıktır diyor. O annenin duygusallığı gerçekten merhamet değildir diyor. O yüzden Allah yöneticileri, evet evin yöneticilerini erkeklerden seçmiştir. Bir derece hakkı daha da fazladır ve erkekleri, peygamberleri erkeklerden seçmiştir. Evet Kareşelem, Bakınız Allahu Azze ve Celle. 99 isminde refet ismi geçerken İstanbul hükmünü taktik ederken zina eden kadınlara ve erkeklere taş atarken sizleri acıma tutmasın buyurur. Refet tutmasın. Bakınız ilk inen ayet-i kerime Alak suresi Rabbin sonsuz nihayetsiz, mer nihayetsiz merhamet sayıdır buyuruyor. Gönderdiği en son peygamber içinse Ey habbim seni alemlere rahmet olarak gönderdik diye zikrediyor. Bakınız merhameti sonsuz olan Allah alemlere rahmet gönderdi Resulüne ve İslam'ı uyguladığı tatbikatına bakın peygambere. Ve evli olan kadın ve erkeklere taş atarken sizlerin reshet tutmasın, acıma tutmasın. Neden? Çünkü onun temizlenmesi odur. Yani birisi zina yaptı, İslam'ın hükmünün uygulandığı bir ülkeden kadıya geldi hüngür hüngür ağladı. Yani birisi kalkıp kadıya dese ki kadı bak ağlıyor, geceden sabah kadar bu ağladı, tövbe namazı kıldı, bunu affedin. Buna İslam'ın hükmünü uygulamayın desen, böyle bir şeyde hakkı yoktur. Onun hükmü nedir? Rej. İslam'ın hükmünü uygulamada demek ki, duygusallığa yer yokmuş kardeşlerim. Neden ben bu okul üzerinde, üzerinde dura dura durdu? Çünkü eğer sünnetin dışındaki bütün cemiyalar, cemaatler bizim kardeşlerimizdir bütün cemaatler için diyorlar. Valla kardeş Muhammedur Resulullah demeyen kardeş değil. Muhammedur Resulullah demeyen kardeş değil. Bakınız Allah'ın Kuran'ı Kerim'de kardeşin tarifini yaparken ki bundan sonraki ileriki dersimizde akide dersinde bu daha da geniş ayrıntılı gelecek. Kerim'i şehadet getirir, namaz kılar, zekat verirlerse bizde kardeşimiz olurlar. Ama şimdi akide unutulmuş, imanın esasları unutulmuş. Önüne gelen, önüne gelene kardeşim diyor. Adam la ilahe illallah diyor ama muhammed Resulullah demiyor, yerine başka bir ismini zikrediyor. Ve biz de buna kardeş diyoruz. Vallahi bu kardeş değil kardeş. Muhammed-i Resulullah demedikçe bu kardeş değil. Kerime getirecek, namaz kılacak, zekat verecek. O zaman Allah Azze ve Celle ayet-i kerimende dinde kardeşiniz olurlar diyor. Görüyor musunuz? Dindeki bütün hükümler delillerle bağlantılıdır. Bizim şahsımıza veya duygularımıza, İslam'la yapmamıştır bırakmamıştır. O yüzden asab suresi 36. ayetinde Allah Celle buyuruyor ki Allah ve Resulü bir konuda hüküm verdiği zaman ne inanan bir erkeğe ne de inanan bir kadına kendi işlerinde artık seçme ve muhayyelik hakları yoktur. Zikretmiştir kardeşlerim. Evet. Fısk kelimesini zikredeceğiz inşallah. Fısk kelimesi kardeşlerim yaş hurmanın kabuğundan çıkması lugalı olarak müfessizlik eder. Falenin derinden çıkması gibi zikredilir. Mümin ise Müminlikten soyunur. Adındaki derse hatırlayın. Allah arasında buyurmuştur. Mümin olduğu halde günah işlemez. Zile yaptığı zaman, hırsızlık yaptığı zaman, içki işli zaman müminlik gömleği üzerinden çıkarılır. Kafir mi oldu? Hayır. Müminlik gömleği üzerinden çıkarılır kardeşim. İşte burada bu yönü fıstık, fasık durumuna düşer. Taze kurmanın çıktığı gibi olur. Tabii ki burada fıskı müellif üç şekilde almış. Yine Allah veresinde bize deliller getirerek bunu doğru bir şekilde zikretmiştir. Bakınız i̇bn Abbas bunu açıklarken diyor ki Yüce Allah İslam ehli olmayanlarını ispat etmiştir. İbn-i Ate ise kavramı İslam'ın tarif metoduna göre Allah Azze ve Celle itaatten çıkmak demektir. İmam Muhammed Nasr el-Mervezi'ye göre ise fısk iki kısımdır. Biri dinler çıkarır. Biraz sonra inşallah bunları ayet hadisler içinde daha da doğru şekilde açıklamaya gideceğiz inşallah. Diğeri dinden çıkarmayan fıstır. Yani Allah Azze ve Celle Müminlerin günah şeriklerinden dolayı bazı amellerinden dolayı Onlara fısk damgasını Nebisinin diliyle vurdurmuştur Bazen de Kişiyi direkt şirke kadar götürebilir Bakınız Şirk koşmayın Şirk çok büyük bir zürümdür Ayetinin iman edip de imanlarına zulüm karıştırmayanlar işte emin olmak onların hakıdır Değilince sahabeler kendi aralarında konuşmaya başladı Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, Ya Resulallah hangimiz nefsine zulmetmemiş ki Dediğinde siz Lokman'ın evladına nasihatini duymadınız mı? Az önce zikrettim ayeti okuyor Yavrucuğum Allah'a şirk koşma Şirk çok büyük bir zulümdir İşte burada selefimizin zikretti iki kısımdır derken Birinci şirke düşüren Küfre kadar götüren zulmü kastetmişti İkincisi ise Müslüman olup da Mümin olup da daha sonra günah işleyip mümin elbisesini gömleğinin üzerinden çıkaran zulüm olarak nitelenmişti. Ve Allah Resulü zulmü üçe veriyor. Bir, şirke götüren, Allah-u affetmeyeceği. iki kulun Allah'a karşı işlediği amellerinden dolayı. Üç, kul hakkı kardeşleri O yüzden Nebi Aleyhisselam Vesselam mahşer gelmeden önce kimin, kimin üzerinde bir hakkı varsa diyor, alsın diyor. Bakınız, şirk değil ama şirkten geri de değil bu amel. Yani şirk değil. Kul hakkı dediğimiz olay. Ama şirk gibi sanki amelleri yiyip bitiren bir ameldir. Müflis kimdir bilir misiniz buyuruyor Allah Resulü. Sahabe-i İkram bazıları meseleyi kavramayanlar kolu uzun olan diyorlar. Allah Resulü hayır diyor. Malı mülkü iflas eden dediklerinde hayır diyor. Ya sizin bildiğiniz manadaki değil diyor. Esas müflis malını mülkünü iflas eden değil. Salih amellerle mahşere gelir diyor. Namazıyla, orucuyla, zekatıyla, racıyla. Salih amelleriyle. Kimine sövmüştür, kimine hakaret etmiştir, kiminin kalbini kırmıştır. Kul hakkı almıştır. Alacak verecek meseleleri olmuştur. Burada helallaşmamıştır. Mahşere gelmişler. allah Teala onları karşı karşıya getirmiştir diyor. Evet kardeşlerim. Mesaide gelen, sahih olan rivayette 50.000 bin yıl diyor kardeşim Subhanallah. İnsanların bekleştiği o günde allah Teala bütün insanların hesabını görene kadar. Karşı karşıya gelir o kişi. Kul hakkına riayet etmemiştir. Karşıdakinin kardeşinin hakkına gasp etmiştir. Namazı gider yetmez. Başkasına orucu gider yetmez. Zekatı gider yetmez. Hacı gider yetmez. Umresi gider yetmez. Bütün hayır hastalıkları gider yetmez. Ya bu defa kul hakkına kimin riayet etmiyse, Karşıdakinin günahları sırtına vurmaya başlar. Ve Allah Resulü diyor ki hiç amel işlememiş gibi cehenneme gider diyor. Bütün amel yetki. Verecek hiç ameli de kalmadı. O da bak üzerine vurulmaya başladın? Günahları ve Kendi günahı değil Allah razı olsun Başkasının günahları Kul hakkına girdiği için sırtına vurulur O yüzden kardeşlerimiz Bizim Türkiye'de çok güzel bir kültür var Haca gitmeden helallaşılır ya ne güzel bir kültür Kur'an sünneti ruhuna ters değil Bakınız hadise de ters değil Yani durduk yere bir anıma gidip desem hakkını helal et Adam belki ters ama haca giderken çok güzel Umraya giderken çok güzel bir mane oluyor Helalleşmek kardeşlerim. Zaten haca gitmek hazırlık değil midir ölüme? Tıraş olmanın manası nedir? He? Beyazları giymenin manası nedir? İhramı giymenin. Kefen anlamına geliyor. Hazırlık anlamına geliyor. İşte haca gidince bütün günahlar dökülüyor kardeşlerim ama kul hakkı bekliyor O yüzden müffis durmana burada işte üçüncüsü fasık derken Allah Resulü kimin kimden bir alacağı varsa gelsin alsın diyor. Kimin bende bir alacağı varsa gelsin alsın diyor. Bir tane sahabi kardeşlerim. Ya Resulallah sen bana kamçı bulurken sert olmuştun diyor. Sahabelerin gözlerini tırplıyor. İnsanlar orada hayretler içinde. Ama sahabenin maksadı başka. Allah Resulü gel al diyor. Sahabeler tacip ediyor. Sırtımı atın diyor. Ve o sahabe peygamberin mührünü görmek için yapmış. Sırtına yapışıyor ve çıkar hışkır hışkırı alıyor ve peygamberin mührünü öpüyor. Ama kısanın gerisine bak. Akaf suresi 9. ayette ben gaybı bilmiyorum diyor Allah Resulü. Peygamberlerin sonuncusuyum diyor. Neden insanları Allah'a çağırıyorum? Bildirilmediği konularda ben nasıl gibiyim diyor Allah Resulü Sana. Zaten ileriki süreçte akide derslerinde buna daha da ayrıntılı yer verilecek. Allah Resulü Ahkam Suresi 9. ayette ben kabir bilmiyorum diye ama birleri bildiğini gayet rahat rahat söyleyebiliyor. Hem de ayet hadislerin muhalefet ederek kardeşlerine. Evet kardeşlerim, burada müellif diyor ki, mesela elhamdülillah ben Müslümanım demek. Ve başa gelen imtihan da bu isimde değil diyor. Türkiye'de böyle bir sıkıntı var diyor. O yüzden diyor esas imtihan diyor bunun müstemmasındadır. İsim iman ettim demektir. Müstemma ise 70 küsur şubesidir diyor. Bakınız Tebuk seferinden örnek veriyor mühendir. Diyor ki Allah Hazir ve Celle Tebuk seferi için hükmünü indirdi. Peygamber aleyhissalatü vesselam ise merhametinden dolayı diyor kendisinden izin isteyenlere bir izin verdi diyor. Ve Allah Azze ve Celle ikaz edici ayetini indirdi. <gülüyor> Ey Resulü! Onlara neden izin verdin? Diyor. Allah doğruları da bilecekti, yalancıları da bilecekti. Sen onlara neden izin verdin? Subhanallah. Evet kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam merhametinden dolayı izin vermesi... Burada Melif diyor ki dikkat edin diyor. Tebuk seferinde onlar biz iman ettik demişlerdi Allah hatırladı onları imtihana tabi tutmuştur Çünkü Ankebu suresi 1 ve 2. ayetlerde sizler iman ettik demekle Salıp vereceğinizi mi zannettiniz? Hayır, Allah sizler öncekileri sınadı, sizleri de deneyecek Burada Melif diyor ki im, sınanma, deneme diyor İmanın kelimesine mi yoksa amele midir diyor Bakınız o Sahabelere savaş emri bir amelle alakalı bir konuydu. Eyresine monlara neden izin verildi? Allah doğruları da bilecekti, yalancıları da. Onlara izin vermemen gerekiyordu. Savaşa gidenlerle gitmeyenler ortaya çıkacak. Allah doğruları da bilecekti, yalancıları da. Burada Mevlık diyor ki dikkat edin diyor. Allah Teala'nın imtihan ettiği doğruyla yalancıyı ortaya çıkartmaksa diye bölüm diyor. Ameldi. Yani cihatla alakalı bir bölümde diyor. Bakın sahabeler ciha'de gidiyorlar. Arkalarından münafıklar kendi aralarında diyorlar ki eğer savaşı kaybederlerse diyorlar. Biz deriz ki biz zaten biliyorduk. Bu zamanda savaşa mı gidilirdi? Zaten kaybedeceklerdi. Ama diyor eğer kazanırlarsa geldiklerinde de şöyle bir laf söyleyelim. Diyelim ki ey Muhammed ey Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ya tam mahsullerimizin olgunlaştığı zaman. Yani biz eğer mahsullerimizi bıraksaydık çoluk çombalamız ne yer ne içeride yani aç kalırdık. O yüzden mecbur kaldık gelmedik de senden özür beyanında bulunacaklar diyor. Subhanallah. Tövbe suresi 91. ayetinde. Allah-u ayet indiriyor. Senden özür istemek için geldiklerinde, özür beğen ettiklerinde onların özürlerini kabul etmek. Onlara de ki, biz sizlere inanmayacağız ve sizleri tasdik etmeyeceğiz. Bakınız kardeşlerim, Allah-u Tala'nın sürüklediği neresi? İbn-i bize örnek olarak imanı üç de alırken, kendisini kurtaracak olan ameli mi veya kurtarmayacak olan ameli hangisi? Kardeşlerim, Amel, amel. Dil ile ikrar, kalb ile tasdik değil. Allah hatırlar. diyor ki imtihan olduğumuz bölüm diyor imanın isminde değil, müstemmasındadır. Müstemmayı anlatırken iman diyor 60 ile 70 küsur süredir. Buhari'de gelen hadiste en yükseği ente la ilahe illallah. En aşağısı yoldan geçen bir taşı kenara koymaktır. Birisi kalkıp namaz e, taşı kenara koymak iman mıdır dese? Hayır. İmanın şubesidir denir. İmanı bir Müessese olarak düşünün, şubeleri de imanın cüzleridir kardeşlerim. Namaz, oruç, zekat, hac bunun gibi. Evet kardeşler veya günahları düşünün. İşki, kumar, alnı zikrettik ya, fıska düşünen, fıska düşünmeyen. İşte buradaki şubelere göre, yani bir kişinin taşı kenara kaldırması imanındadır kardeşlerim. Bakınız bütün peygamberler kavmlerine şu nasihat etmişler. Allah'tan utanmıyorsan istediğin günah işler. Bir sahabi geliyor peygamber, Ya Resulallah, hiç kimsenin olmadığı yerde ben üstümü değiştirirken Rabbin seni görüyor, diyor, edin, sütre edin. Yani kolum böyle, fıkıhçılar diyorlar ki, yani kolun uzanabildiği yerin üstesine banyoda bunu banyonu yapabilirsin vücudun açıkken. Ama bölge çok büyükse ya sütre edilmen gerekiyor ya da orada sütrelenip öyle üstünü değiştirmen gerekiyor. Çünkü Allah seni görüyor ve utanma en laik kimdir? Allah'tır. O yüzden bütün peygamberlerin kanunlarına her zaman her birimizin yanında bir mümin kardeşimiz olmayacak ki. Bakınız ilim hikmette gelir. Geçmiş peygamberlerden birisini Allah Teala şöyle vahyeder. Kullarıma söyler. Benim onları gözettiğimi bildikleri halde bana günah işliyorlarsa o kullarım benim, onları gözetenlerin en önemlisi yerinden beni koyuyorlar. Evet dilim sürüşmedi kardeşlerim. Benim onları gözetmediğimi iddia ediyorlarsa o zaman bana şirk koşmuşlar. Çünkü ayet var. Rabb'in üstü ya. diye. Yok. Benim onları gözettiğimi bildikleri halde bana günah işliyorlarsa o zaman o kulların kendisini görenlerin, gözetenlerin beni neden en önemsizi yerine koyuyorlar? Şöyle küçücük bir örnek verirsek belki bu mevzu daha iyi anlaşılır. Siz nefsinizde uyup da bir günah işlemeye yeltendiğinizde imanınız zahirken yanında kaç yaşında bir Kişi olursa o günah işlemeye durumundan hüksünürsünüz Mesela sadaleştirebilirsiniz Kişinin evde televizyonu var Hanım mutfağa gitmiş Evde iki yaşında çocuğu var Aklı böyle çatlak bir şey kesiyor Nefsini uyudu Şöyle bir imanı da zahir Şöyle bir hanım da yarım saat belki mutfakta duracak Şöyle bir kumandayı bir gezeyim bakayım televizyonda neler var İki yaşındaki çocuk kapıyı açarsa kalk ne olur Bir de pis bir yere yakalamışsa böyle Mesela müzik dinlemek haramdır. Bakın, selefimize diyorlar siz mi izin verdiniz? diyor, bizim içimizde fasıflar bunu yapar. Evet, İmam Buhar'ın hocasının hocası, abla bir mumbaraya söylüyorlar, bizim içimizde günahkarlar diyor çalgı dinler. Yani bir dansız Mansur nefsini uydu dinliyor. Hanında yarım saat sonra mutfaktan geleceğini tahmin ediyor. Sormuş zaten. Düşmüş zaten, nefsi yenik düşmüş. İki yaşındaki çocuk uykudan kalktı, kapıyı böyle uykunu görünen bir açtı. Baba ne yapıyorsun diyecek kadar da konuşmayı biliyor. Baba, anne, anne baba şu diziye bakıyor diye dese o kişinin suratının rengi ne olur kardeşlerim? Yeni duvara yapılmış badana rengi gibi olur değil mi? Ha? Ya iki yaşındaki insandan, çocuktan utanıyoruz da bizi gözeten Allah'ı neden o iki yaşındaki çocuktan daha hafif yere koymaya kalkıyoruz? Bir ile söylemesek de. Yani burada ne demek istiyor burada? Yani her dakika her an bizi biri gözetmeyebilir ama insan kastediyorum ama alemlerin Rabbi üzerimizde bizi daima gözetmektedir kardeşlerim. İşte buna da hem İslam'da ihsan deniyor, hem de imtihanı kazanmadığı en büyük elzem ve malzemedir. O yüzden Meclik de zaman derslere şunu zikrediyor. İmanın tahsili, kolaydır. Siz bunu ayet hadisleri içerisinde, bunun fıkhını bir papana da ezberlettir. Ayet hadisleri ezberleniyor. Bunun ilmini öğrenebilirsiniz diyor. Esas mesele bu değil diyor. Esas mesele müsemmasında, müsemması dediğimiz şubelerinde. Elhamdülillah Müslümanım diyorsun. Kitap sünnete namaza başlıyorsun, tak işveren seni yakalıyor. Elhamdülillah Müslümanım diyorsun, sakal salmağa başlıyorsun, tık seni yakalıyorlar. Şu sakalını kesmezsen sana hakkını helal etmem. Kim diyor bunu? Bakınız kardeşlerim, hepimiz biz bunu zaman zaman yaşıyoruz. Babalarımız, sen benim mezhebimden yüz mü çeviriyorsun? Ben atalarımı, amcalarına ne cevap vereceğim? Hı? Sen benim mezhebimi nasıl bırakırsın deyip de hangimiz tenkit edin beni? Bakınız Mehlif çok ince bir nokta yakalamış. Bana ayrılan süre son 5 dakika bitmek üzere Bu beş dakika içerisinde Rabbim bereket kalsın, bitirmemi nasip etsin Çünkü sohbetin konusu geniş ama içeriği çok geniş Rabbim benden az, sizden öz anlamayı nasip etsin <gülüyor> Tövbe suresi 24. ayeti getiriyor Asıl suresini karşısına koyuyor Babalarınız, analarınız, eşleriniz, kısım kabileniz Ketede uğramasından korktuğunuz ürünler Size Allah'tan, Resulünden ve Allah yolundaki cihattan Parantez açalım Davet de burada bir cihattır. Amel de bir cihattır. iman da bir cihattır. Burada toplanmak da bir cihattır. Sadece cenk meydanında cihat sadece bir kıtal bir cihat değildir. Yerine göre, zımına göre bu da bir cihattır. Analarımız, babalarımız, eşlerimiz, kısım kabilemiz, katadı uğramasına kurtumuz ürünler sizi Allah yolundaki imandan, imanda muvaffak olamazsa imanımızı elde etmeye salih amellerdir. Salih amelde muvaffak olamazsa davetten davetten muvaffak olamazsa sabırdan alıkoymak için şeytan analarımızla muvaffak olamazsa babalarımızla muvaffak olamazsa işimizle ticaretimizden, muvaffak olamazsa çevremizden oyun oynamadı mı bizlere hiç adam sakal salıyor babası mani oluyor benim çevremin içinde nasıl yürüyeceksin bu halinde? sakal salarsan sana hakkımı helal etmem sünnete göre peygamberin kıldığı gibi namaz kılıp benim mesleğimde yüz çevirirsen sana hakkımı helal etmem. Dikkat edin burada müyellifin yakaladığı ne? O yüzden İmam-ı Şafir Aymurlat diyor ki bu sure indikten sonra başka sure süre bu ümmete yeter artardı. İlletle zina amınıf ve salihati ve taval hakkı ve taval sabr. Haleşerim zaten bu asır suresi dediğimiz bu olay. Asla yemin olsun ki buyuruyor Allah'a vazgele. Bütün insanlık ziyandadır. Ancak bu dördünü bu kadar gelen saldırılara karşı koruyanlar müstesna. Evet dönem dönem zaman zaman sahabelerden örnek vermiştik bir tane daha örnek verelim Tevfik Allah'tan anlayış Rabbim selam murad etsin. evet Musab bin Umeyr yakışıklı sahabi iman etti anasından imtihan oldu mu? evet yemek yemeyeceğim dedi saçın kadar can olsa tek tek can verse Muhammed'in dininden vazgeçmem dedi babasıyla Allah imtihanı tabi tuttu şeytan babasının malzeme kullandı kendi malından seni ihraç ederim dedi o yüzden bakınız savaşta zengin sahabe, yakışıklı sahabe, ipekler sürülen, genç kızların gömünü çalan sahabe, savaş meydanında şehit düşüyor kardeşlerim. Canı da sonra imtihan oluyor. Evet. O yüzden tövbe suresinde Allah Azze ve Celle buyuruyor. Allah cennet karşılığında mallarınızı ve canlarınızı satın almıştır. Evet. O yüzden Allah ve sellem bu Tövbe Suresi 24'ün tefsirinde üstüne gelen hadiste Benim nefsinizden de çok sevmedikçe idir iman etmiş olmazsınız Allah'ın bir hükmüyle Nebisinin bir hükmüyle, Anamızın babamızın eşimizin çevremizin ticaretimizin hepsi çakıştığında Hangisini alıyorsak kardeşlerim işte orada o imtihanda Allah doğruları da bilecek, doğracıları da bilecek Biz o zaman eğer o imtihini kaybediyorsak samimiyiz Mustafa bin Omeyr şehit düşüyor Allah Aleyhisselatü Vesselam'ın başına geliyor Haram görünü örtecek elbisesi yok Evet Elbisesini çekiyorlar yukarı, dizleri açık kalıyor. Aşağıında göbek açık kalıyor ve açık olan yeri otlarla örüp öyle şey yapıyorlar. Ve Peygamber esasalem bizim için lazım olan, bizim dersimizle alakalı malzeme teşkil edecek konu zikrediyor. İman etti annesiyle, babasıyla, gençliğiyle, ha? En sonunda John'la nişanlanırtı. Peygamber hayattaken, sağ peygamberek kıl kollarını veriyor. Sağ kolu sol kolu gidiyor. Ve canını veriyor. Evet. Peygamber, sahabeler daha gelip kaldırırken, beni bırakın diyor, beni bırakın. Peygamberi korumadığına iman etmiş sayılmazsınız. O zaman peygamberin fiiliydi, e, mübarek e, canıydı. Şimdi ise kardeşlerimiz sünneti. Evet kardeşlerim, peygamberin sünnetini, hadislerini kaç tanesini biliyoruz. Biz buradan çıktıktan sonra bir otobüste denk geldik bir ortamda. Elimizde bir kaynak yok. Karşımızdaki insana delilli, kaynaklı, belgeli ne kadar... Hakkı anlatabileceğiz. O yüzden Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Benden böyle bir ayet, böyle bir hadis olsun belleyelim. Ve olduğu gibi aktaralım Allah yüzünü hak Bakın içimizden, samim bir niyetten bir karışımız geldi. Benim Arapçam yok. Abi biz anladık, artık hak oldu. Buradaki kürseden artık Arapça ilmi olmayanın dersi vermemesi lazım. Şeytan davetten ağır koymak için kimi kullandı şimdi burada? Kimi kullandı? Müslüman kardeşini kullandı. Bakın imanda muvaffak olamadı. Amelden muvaffak olamadın, seni Arapçan yoksa buradan davet veremezsin. de hayırlı sevdiği iyi niyetten gelen kardeşini kullandı ki seni burada davetten alıp versin. Kardeşe bu anlatılınca, vallahi kardeş, abi böyle düşünememiştim dedi. Bakınız bazen hayırla var, sağdan bile şeytan gelir, bizi hayırdan alıkoymak için kandırabilir. Tamam, İslam'da daveti yaparken, Arapça elzemse, şarsa, bu kurallardan bir kurarsa davetçi eyvallah da ama bakınız, Allah ve Sellem ne buyuruyor? Her konuyu kendi dalına koyacağız, o dalı inceleyeceğiz. Konumuz davetse, benden böyle bir ayet, böyle bir hadis olsun. Belleyenin ve olduğu gibi aktaranın Allah yüzünü hak etsin buyurmuyor mu Allah Resulü? Ebu Cehil çok güzel Arap biliyordu, ne oldu? Evet var Arada tabii ki İslami davetler daha yüksek mercilere bunu anlatırken bunu öğrenmede elzemdir, güzeldir, hoştur, damanın kalitesinin artması için güzeldir. Ama şeytan bazen bir büyüğü kardeşimizi kullanır. İçinizden birisini senin Arapça mı var? Niye davet yapıyorsun diye Hayrıdan Allah koymak için şeytanın oyun olarak bizleri kandırabilir Konumuz neydi? Konumuzu dağıtmayalım, sohbeti kapatalım Konumuz şeytan yakınlarımızla imandan alı koymak için uğraşacak Muvaffak olamazsa iman ettikten sonra Sabihahmedden alı koymak için uğraşacak Bundan da muvaffak olamazsa davetten alı koymak için sinsice sağdan girerek kandıracak Muvaffak olamazsa hakkı ve sabrı tavsiye etmek için kandıracak Davet veriyorsun, veriyorsun bir akraba bana Önce saldırıyor. Sen müştehit misin? Sen alleme misin? Sen mezhepleri inkar ediyorsun. Sen mezhepleri de mi geçtin? Müştehit makamına mı çıktın? Bakın ki ilimde tutunamıyor. Bu lafa diyor ki Ya sen ne mübarek bir insansın ya. Ya sen ne evliya bir insansın ya. Ya şu kelimelere bak. ayet hadiselere bak. Sen bu ilmi nerede taksil ettin ya? Senin yüzün ne kadar nurlu. Bakın önce Şerden geldi, indirmeye çalıştı. Ondan sonra baktı, tutunamadı, rüyaya sokmak için uğraştı. Görüyor musunuz? O yüzden sohbetin başında dua yaparken ne demiştik? Överlerin övgüsünü, kınayanların kınamasını kapılmadan Rabbim yaşadığımız sürece iman etmeyi, davet etmeyi Rabbim nasip etsin. Ayeti okuyalım, sohbeti kapatalım. Bakınız Allah Azze Celle Kur'an-ı Kerim'de Rabbim bu ayetin şimunla bizleri vakıf etsin. Evet. Allah diyor eğer siz bu emaneti hakkıyla tevzi etmez yerine getirmezseniz, kınacılarından kınamasından korkar ve bırakırsanız bu işi, Allah diyor emaneti sizden alır, yerimize öyle bir zümre getirir ki diyor, bunun tefsir-i şer'in daha ayrıntılı geliyor, yerinize Allah bir zümre getirir. onlardır iman ederler, salih amel işlerler, kınacıların kınamasından korkmazlar diyor. Onlar Allah'ı severler, Allah da onları sever. Rabbim bizlere onları verir. Subhanekallahima babihamdik. اَشَالْوَا لَا اِلَٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفُرُكَ وَتُوَيْلَكِ Rabbim bizleri faydalı ilimlerle boranlık döşenmemizi ve bunu da yerinden kaynağından öğrenip elimizin altındakilere sorumluluğumuz insanlar anlatmamızı nasip etsin. İnşallah gelecek sıramızda ise üçüncü merhal olan Fıtrat-ı akide dersine inşallah devam edeceğiz. Ondan sonra da tehdit dersine geleceğiz inşallah. Rabbim muvaffak olsun. yalnız kendi rızası çıkılsın inşallah. Dinlediğiniz için Allah razı olsun.